El söyler mi söylüyor vela ka sev Allah parmak kuşlarını yer yerine alacak kıyamette herkesin parmağı ucu ayrı allmıştır parmak izi alıyorlar da parmak söyler oturduğun yerde söyler suç yapıyorsun ya yahut Hayır yapıyorsun ibadet o yer şahit olacak sana yovmü kıyamette Efendim nereden söylüyorsun bunu? Kur'an'dan söylüyorum. Allah'ın kitabından söylüyorum. Hazreti Muhammed'den ha, haber veriyorum sallallahu aleyhi ve sellem. İza ve ahrajat al ve kal insanu ma laha yemay izin Camiye geldin değil mi? Ayağının bastığı yerler, yevmi kıyamete şahit olacaktır. Ya Rabbi üzerime abdestini bazdı, senin rızanı tahsil için mescide koştu, senin kelamını dinlemeye, Resulünün yolunda bulunmayla şahit edecek. Abdestsizler, taharetsizler, günaha koşanlar, isyana koşanlara da aynı haberi verecektir. Ey mümin, bir bak ibret al, bir bak şükreyle.